Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ l-nehtediyel evlâ hedâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve'at-ı sâmi illâ billâh lekad jâed. Muhammed. Allah'ım salli. Sallû alâ tabi bi kulûbina Muhammed. Allah'ım salli Aûdû billâhi şemî'i'l-alîm min eş-şeytânir-recîm. Rabbi a'ûdû bike min mezaat eş ve a'ûdû bike rabbe'l-hâsırûn. Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Kul atî'u'llâhe ve atî'ur-resûl. Fe in ve ve hiç tıyayu tehcedu lana fihi, ve la Allahımız bizi bir araya getirdi, elhamdülillah. Allah'ım ölünceye kadar bu cemaatlerle buluşmaktan bizleri mahrum etmesin. Amin. Dünden, bugünden beri rahatsız oldum üzerinize afiyet. Gece, gece sabahtan, tüm gece beş buçuktan beri şekerim düştü sonra toparlayamadım. Hala da onun şeyi devam ediyor, halsizliği devam ediyor. Ama derslerimizi bırakmayacağız inşallah. Vazifelerimize devam edeceğiz. Dün akşam efendi Hazretlerimizin yanına gittim. Bu hadiselerden sonra ilk olarak yatıyordum mübarek. Tabi yatsı yıkılmıştı. Niye geç kaldın dedi. Dedim biraz sıkıntılarımız var. Hiç merak etme sana zarar veremeyecekler dedi. Ondan sonra biz arkandayız dedi. Ondan sonra dedim biraz televizyonlara falan çıkma. Keri dur diyorlar bana. Kimler diyorlar dedi. Şöyle şöyle dedim. Keri durmak yok dedi. Sohbetlere devam et dedi işte. Devam et dedi. Sana destek olanlara duacıyım dedi. Bu dün geceki en taze haberdir. Biz Allah için bir kelime fazla ilave etmeyiz. Asla Efendi Hazretler'den gelen bir nakil için zerre kadar ilavemiz söz konusu değildir bu şekilde cereyan etmiştir bundan dolayı müsterih olalım inşallah ve lakin allah Teala müfterilerin, mücrimlerin cezalarını acilen takdir eylesin abi. amin şimdi açtım burada bir kitap tavsiye edecektim size Riyazu Salihin duydunuz mu? meşhur değil mi? Salihlerin cennet bahçeleri demek. Riyaz, Ravzanı cemidir. Bahçeler demek. Salihlerin cennet bahçeleri. Kim yazdı bu kitabı? i̇mam Nevevi Hazretleri yazdı. Biz onun kabrini ziyarete gittik. Şam'da. Bu sıraya doğru. Büyük bir ağaç çıkmış mübarek kabrinden. 41-42 yaşlarında vefat etti bu zaten. Fakat dünyayı ilimle doldurdu kutuplardandı. Büyük velilerdendi. Uyku yapmasın diye sıvı şeylerde pek yemezdi. Meyve hiç yemezdi. Uyku yapmasın diye. Rutubetli şeylerden kaçardı. Çok az uyurdu. Çok az yerdi. Büyük Allah dostudur. Onun bu kitabı çok kabul gördü. Bilmiyorum kaç cilt bu. Üç cilt mi? Bu Beyzade yanlarından çıkmış. Üç cilt tercümeyi bizim tanıdığımız hocalar yapmış İnşallah güzel yapmışlardır İnşallah. ondan dolayı bunu da size tavsiye ediyorum alın mutlaka okuyun hakikaten cennet bahçeleridir hadis-i şerif olarak insan böyle bir kitap takip etmek için de fayda var Bukhari'den, Müslim'den kaynaklarını veriyor şimdi böyle bir açtım demin ilk çıktım da bakayım neresi gelecek Ebu Bekre Nvei İbnil Haris ondan tabiat el-nâd şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında ki buyurduğu sözler geldi. Eyüşe'nin ada bu hangi aydır diye sordu. Biz dedik Allah ve Resulü bilir çünkü e, sustu diyor. Baya bir susunca biz dedik, herhalde başka bir isim söyleyecek bizim bilmediğimiz. Bir şey bildirildi. Heleyse dedi bu ay zil değil mi dedi. Bela. Evet ya Resulallah dedik. Burası hangi şehir dedi. dedi Allah'u alem dedik. Halbuki Mekke'deler. Dedik Allah bilir. Çünkü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sorduğu zaman belki farklı bir şey cevap verebilir. Onun için Allah bilir. Sustu. Biz zannettik ki başka bir isim söyleyecek. Buyurdu: Eleyse. Eleysel belde. Burası mekke Mükerreme bildiğimiz Mekke şehri değil mi? Yani haram olan böylece haram. Haram olan şey değil. Mi? Kulnabela abi öyle dedik. Eyuymun azca bu hangi gündür dedi. Allah Resulü bilir dedik. Celle ve sustu. Sandık başka isim söyleyecek. Eleyyimun kurban bayram gün değil mi dedi? Kulnabela evet dedik. Bakalım ne diyeceksin. Neredeler? Haram aydalar, haram şehirdeler, haram gündeler. Bir haram aylar esasen kaçtır? Evet. Dörttür. Hiç bunları konuşmazlardı. Şimdi ben konuşmaya başlayınca baktım düğümün televizyonda bir hoca çıkartmışlar. İyi de konuştu biraz. Hoşuma gitti haberlerde. Muharrem ayı işte şudur budur. Günleri, geceleri falan. Haram aylar dört tanedir falan. Hiç daha haram aylardan bahseden bir şey duymamıştım bugüne kadar. Ben senelerdir derdim size. Elhamdülillah iyidir. Rekabete girdi iş. iş. Kızıştı. Herkes bir hoca ara bulmaya çalışıyor. Beni bulmasınlar da kimi bulursam bulsunlar. Ondan sonra iyi oldu. Yani millete bir şeyler anlatsınlar doğru bir şeyler. Baktım orada hadis dedi bu zayıftır ama dedi olsun dedi bundan amel edilir dedi falan. Bunlar hep hoşuma gitti. Çünkü ben bunlara hep uğraşıyorum bu işlerle. Zayıf deyip de hadisleri şey görmeyin İsnat bakımından zayıf olsa da ameller faziletli ameller babında zayıf hadisle amele edilir. Onlar hep söylüyordum size. Tamam dinleyemedim ama yani güzel. Şimdi ne buyurdu: İnne dıfe, İnne dıma ve amwal ve aqrat ekum, aleikum haramun ki hürmeti yomikum hada, fi belikum hada, fi şehrikum hada. Sizin kanlarınız yani birbirine saldırınca kan çıkıyor. Adamın kanını dökmek, mallarınız ortalıkta herkesin bir malı var, mülkü var, bir şeyi var. Bunları gasp etmek veya bunlara saldırmak, zarar vermek. Fe en razakum ırzlarınız. ırz ne demek? Namus haysiyet şeref. Ha şimdi benim kanımı dökmek neyse, malımı gasp etmek neyse. Irzıma iftira etmek, ırzıma efendim renci, haysiyetime renci, rencide getirmek nedir? Aynı günahtır. Ha öldürdün. Kazbül şey. mümini kekatli. Hadis-i Mümine iftira aynı onu öldürmek gibidir. Onlar katilden beterdirler. Hem de ne diyor? Ne diyor? <gülüyor> e, bir adamdan bahsediyor da bu diyor benim diyor Kanımı dökmeyi hem de haram aylarda helal etti diyor. Bir de haram ayda yapıyorlar. Kainatın Efendisi buyuruyor ki Bu gününüz Yani bayram günü Ne kadar haram, hürmetli, yasaklı. Bu ayınız Yani zilicci ayı Nasıl haramlı, yasaklı. Bu şehriniz Yani Mekke-i Mükerreme Ne kadar hürmetli Mescidi haram, beldeyi haram işte diyor bunların ne kadar hürmeti varsa birbirinize karşı ırzınız, haysiyetiniz, şerefinizin de bu kadar hürmeti var. Yani ne olmuş oldu böylece? Sen bir adama iftira atmakla efendim ne Mekke'nin hürmetini korumuş oldun, ne ayın hürmetini korumuş oldun, ne efendim şu mübarek mevsim'in hürmetini korumuş oldun. Böyle bir yasağı işledin. Allah'ın sınırını Çiğnedin Yakında Rabbinize kavuşacaksınız Bütün yaptıklarınızdan Size soracak Ne avukat bulabilirsin Ne arkadaş bulabilirsin Şimdi birileri birilerine akıl veren var Teşvik eden var Para veren var Bu işlerin arkasında her türlü planlar var Allah'ın ona tek başına Çıktığın günde Kimse senin elinden tutmayacak Kimse senin avukatlığını yapamayacak Kimse seni Rabbinden kurtaramayacak Ne cevap vereceksin Allah'a ya Ne cevap vereceksin Bir de dolaştırıyorsun bunu ona veriyorsun Bundan alıyorsun Buraya gezdiriyorsunuz Nasıl bir işçeri Benim bu dersimde olan Burada olmayana Bu sözümü tebliğ etsin Belki sonradan kendisine ulaşanlar olur ama şu anda benden dinleyenlerden daha kavrayıcı olabilir. Mesela sahabeden, bu hadisleri rivayet edenlerden sonra kimler geldi? İmam-ı Azamlar geldi, i̇mam Şafi'ler geldi. Onlar hadislerinden hüküm çıkartmak bakımından sahabeden daha fazla efendim, gayretli oldular. Çünkü sahabenin hepsi gibi değil bu. Ama Sahabeden öyle rivayet yapanlar vardı ki Ebu Hanife radıyallahu anh'a o rivayet ulaşınca ondan şu kadar fetva çıkarttı. Halbuki o sahabe onu sadece taşıyıp nakletti. Fetvayı sonra gelen çıkarabildi. Fetva çıkaran sahabe de vardı tabii. Ama hepsi sahabenin fakih değildi. Müçtehid değildi. Elâ hel bellegtû Akâh olun ben size hakkı tebliğ ettim mi diye sordu. Biz sen bize doğruları duyurdun diye cevap verdik. Allah Ey Allah şahit ol dedi. Ve bu hadis-i şerif ilk açtığımda bu çıktı. Yani sağdaki sayfede 183 sayfede çıktı. Demek bunda da bir mana vardı. Hem bir teberrüken bir hadis-i şerif okumuş olduk ki evet yarın ahirette amellerimizden sorulacağımız için kimsenin canına malına ve ırzına dokunmayalım. Sonra bize zebaniler dokunur. Sonra bize ateş dokunur. yanarız. Çıra gibi yanarız. O Allah bizi bu fitnelere, bu iftiralara uğramaktan da, uğratılmaktan da, bunlara bulaşmaktan da, inanmaktan da muhafaza eylesin. Amin. Bu kitabı da böylece tavsiye edeyimse her gün birkaç hadişleri okuyabilirsiniz inşallah. Bir, üç cittir. Yani e, bablar var. Madde madde yapmış. Çok güzel onları e, efendim. İmam-ı Ebeve Hazretleri cem etmiş Bir tercih yapmış Seçim yapmış tabi İnşallah faydanize olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Konuşmuş gibi olursunuz Görüşmüş gibi olursunuz Sohbetinde oturmuş dinlemiş gibi olursunuz O bunları bize Kıyamete kadar gelecek ümmetlerine hediye etti İstifade edelim inşallah Şimdi 54 farzdan dersimize gelelim 23. farz deymiş Allah ve Resulüne itaat etmek Allah ve Teala'ya itaat her meselededir ama Allah itaat farzlardadır. Resulüne itaat Sallallahu Aleyhi ve Sellem sünnetlerdedir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar birçok yerde birlikte zikredilmiştir. Hiçbir yerde ayrılmamıştır. Men yuta'ir-resul fekad yuta'u Allah. O peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla bir kimse ben Allah'a itaat ederim de peygambere itaat etmem dese kafir olur. Allah'ımız hiçbir zaman bu itaatleri birbirinden ayırmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde Allah'a ve Rasulüne itaat bir arada zikredilerek bunun önemine dikkat çekilmiştir. Rabbimiz böyle emretmektedir. Nisa suresinde de var. Birçok surelerde var. Nus suresinde var. Mesela. Çoktur. İtaat boyun eğmek demektir. Laf dinlemek demektir. Şimdi akşam namazını kıldın Allah'a itaat etti. Sünnetini kıldın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ettin. İlim meclisine davet edildiniz. Bu gece burada sohbet var. Geldiniz. Kime itaat oldu? Hem Allah'ın peygamberine. Ya ihullezine amenu. Ey inanmış kullar. İsteciyibu lillahi ve lirresul. Allah'a ve peygamberine icabet edin. Onların davetlerine gidin. İzâ deâkum livâ yuhiyikum. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi sizi manen diriltecek, ihya edecek ilim meclislerine çağırdığı zaman cihatta çağırdığı zaman gazaya çağırdığı zaman mutlaka ne yapın? İcabet edin. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Hayatul kalbi ilmun fektenimu ve mevtul kalbi cehlun bu. Kalbin diriliği ilimledir onu ganimet bil. Kalbin ölümü cehalettedir ondan sakın. Şimdi bu kadar insanlar bu kadar filmler, diziler Reklamlar, haberler, açık oturumlar Artık millet neyi se seyredeceğini şaşırmış vaziyette Her kanaldan kaç tane programlar Fakat Allah'tan, peygamberden bir bilgi veren kaç tane? Çok az e Millet de bu ilimlerden mahrum Allah'a itaat ne demek? Peygamber'e itaat ne demek? Hiç bunu konuşan yok, görüşen yok Ucuz ucuz hesaplar Ne kazanacağım, ne harcayacağım, ne yiyeceğim Nereden biraz avantaj sağlayacağım? Avantaj edineceğim. efendim. Günümü gün edeceğim. Kendine göre herkes bir hesap peşinde. Yıl sonu, yılbaşı, tatil, ikramiye, bilmem ne, maaş. Şimdi ölsem Rabbim ona çıkacağım. Ne cevap vereceğim? Bundan korkan ve bundan endişe edip de hazırlık yapan kaç tane? Allah bizi Celle Celaluhu ahiret için Tedarik görenlerden eylesin Amin. Gaflet etmekten muhafaza eylesin Amin. Allah Resulü'ne itaat Çok büyük bir konudur Uzun bir konudur Bütün dini mübin İslam bunun içerisine dahildir. Rabbimiz buyurduğu üzere Feinte <gülüyor> Eğer siz yüz çevirirseniz benim peygamberime itaatten sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisleri inkar ediyor adam ya. Hadis-i şeriflerde beyan edilen sünnetleri inkar ediyor. Kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem. Gelen tatbikatı reddediyor. Ben Kur'an'dan kendi kafama bir şeyler çıkarırım diyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Mevla Habibine itaattı kendine itaatten ayırmadı. Sen nasıl ayırırsın ya? Ayıran kendi ayrılır. Yoldan çıkar. Eğer siz yüz çevirirseniz fe inne ma aleyhi Ona yüklenilen vazife ondan sorulacak size yüklenilen sizden sorulacak. Ona ne vazife yükledim? Tebli. Yani duyurmak. Duyurdu mu? Duyurdu. Ne sordu sahabeye? 114.000 sahabeye veda hacında araf'e gününde okuduğu hutbesinde ne sordu? Helal belleğtu? Ben vazifemi size tebliğ ettim mi? Ne dediler? ettin dediler Allah'a da şahit tuttu ey Allah'ım şahit ol Allah ve ahirete sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu şimdi bu iş kime kaldı şimdi yaşayan bizlere kaldı tebliğ vazifesi alimlerin boynuna emanet kaldı sizlere de aynı efendim duyduklarınızı duyurmak ulaştırmak ve bu dini bin İslam'ı yaymak vazifesi kaldı bakalım ne kadar becerebileceksiniz Allah bize desede de doğru becettirsin abi. Yani siz Habibime itaat etmezseniz ondan yüz çevirirseniz o bundan zarar görmez. O vazifesini yapar benim rızama erer. Ama siz yanarsınız. Çünkü itaat etmediğiniz vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kainatın Efendi şöyle buyuruyor. Kullu men yedhuluna'l cennete illa men eba. Bütün ümmetim cennete girer ancak aksi gidenler, itaat etmeyenler giremez. İmtina edenler, geri çekilenler giremez. Dediler ki: Ya Resulullah, men ya eba? Geri çekilen kimdir? Kale Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men ata'ani dehalel cenne. Kim bana itaat ederse o cennete girer ve men asani fakat eba. Kim bana karşı gelirse o Allah'a da itaatten geri durmuş olur. O cennete giremez. Onun için biz ayırmıyoruz. Allah da bizi ayırmasın. Amin. Sallallahu aleyhi sellem, sünnetlerine ittiba etme, hakaret ediyoruz. En azından. En mühim sünneti nedir? İtikattır. Ondan dolayı mezhebimizin adı nedir? Ehli sünnet vel cemaattır. Çünkü evvela onun inandığına onun gibi inanmak meselesi var. Rasul, rasûl bimâvuzile ileyhmin rabbi Rabbinden indirilene o resul inandı bütün müminler de iman ettiler. Dolayısıyla biz ne gibi inandık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inandığı gibi, Sahabenin inandığı gibi. Fe in amenu Eğer onlar Habibim senin ve sahabenin inandıklarına sizin gibi inanırlarsa muhakkak hidayete erdiler. Ve ente sizin gibi inanmaktan yüz çevirirlerse Mesela sahabe kadere inandı mı? Şimdi adam çıkıp da kadere inanmak lazım değil derse ne oldu? Yüz çevirdi. Sahabe Zavallahu aleyhi mecmu'un zamanında hayız kadın camiye girer miydi? Namaz kılar mıydı? Kabe'ye girer miydi? Efendim erkek kadın ters ilişkiye girer miydi? Onun için Yol onların yoludur. Kim bundan yüz çevirirse? Ha bir var günaha girmek. Günah, tevbe kapsı açık. Herkesin günahı olabilir. Ama öbürü ne? İtikattan çıkmak. Ne demek? Kadere inanmasan olur. Ters ilişki caiz. Hayız kadın namaz kılar. Ha, bu itikatten, itikat bakımından ne yaptı şimdi? Yoldan çıktı. Ehli sünnetten çıktı gitti. maum <gülüyor> Onlar haktan Ayrılık içerisindedirler. Haktan tamamen ayrılık içerisinde. Şimdi adam diyor, cennete girmek için tevhid yeter. Yeter mi? Yeter. Tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu yeter mi? Yetmez. Yetmez. Niye bir adam dese ki Allah'tan başka ilah yok. Yahudi Hristiyanlar da bunu kabul ediyor mu? Peki Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir dese. Fakat ben onun peygamberliğinin doğruluğuna inanıyorum ama beni bağlamaz. Ben kendi Yahudiliğimde, Hristiyanlığımda kalacağım dese. Bu adam tevhid okudu diye, kelime-i tevhid zikretti diye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet edip de yalancı değildir, o da haktır, gerçektir, peygamberdir demekle cennete girebilir mi? Evet. Artık doğru fetvaları hemen hemen buldunuz. Yani sizi ben ben gitsem de sizi kimse kandıramaz inşallah. Çünkü haktan güççi. Adam bunu söylüyor. Profesör adam Büyük hocalardan, diyor ki ben tevhidi şart koştum, Cübbeli Hoca doğru anlamamış. Cübbeli Hoca doğru anladı, yanlış anlamadı. Sen tevhidi şart koştun, niçin? Müslüman olmak şart değil demek için. Halbuki biz ne diyoruz? Tevhid yetmez. Yani Peygamber Allah'ın elçisidir demek yetmez. Ya ne demek lazım? Ben bu peygambere uydum, onun dinine ittifak İslam'a girdim, Müslüman oldum. Ve geri kalan bütün batıl dinlerden teberri ettim, beri oldum, uzak durdum bunu demesi lazım ama onlar bunu demiyorlar. Bu nasıl bir fetva çıkartmışlar ortaya? Efendim, e, tevhid şartıyla biz cennete girer dedik. Cübbeli hoca bizi yanlış anlatıyor millete. Yani yutturmaya çalışıyorlar size. Yutturma. Siz de yutma biraz da meraksınız. Ama biz sizi uyarıyoruz. Adam dese ki ben tevhid şart koştum. Tevhidsiz cennet olmaz. Size men ne diyeceksiniz? Yani Müslüman olmayı şart koştun mu diyeceksiniz? Piradan Müslüman olmadan cennete girebilir mi? Cemel. ve Cevvelillah. Onlarla niyetiyle cennete Cennete Yahudi, Hristiyan, başkası giremez dediler. Yahudi Yahudi olmayan giremez dedi. Hristiyan Hristiyan olmayan giremez dedi. Tilki emaniyim. Bu onların boş kuruntularıdır. Kulhatu burhanekümün kütüm De onlara delilinizi getirin. Doğru konuşan adamsanız. Bela. ikinci de giremezsiniz. Men esleme ve cehu lillah. Kendini Allah'a teslim eden. Esleme nereden gelir? İslam'dan gelir. Peki inneddine indellahil. İslam. Allah katında muteber tek din neymiş? Ve men yepteği gayral islam dinen felan yukbelemin. İslam'dan gayri din arayanın dini, diyaneti kabul edilmeyecek. Ali İmraz Suresi. Ve vefile ahireti minel hasirin. Ahirette de o kişi ne olacak? Husrana, zarara uğrayanlardan olacak. Bu ayetler mevcudi Gel. Adam Müslüman olmadan cennete girecek diyen nasıl bir sapıklık içerisindedir? Yani Allah'ın katında muteverdin İslam, adam da İslam'a girmiyor. Ama bizim peygamber hep o, o da Allah'ın elçisidir demekle cennete girecek. Var mı böyle? İslam'ı duyan mutlaka Müslüman olmak durumundadır. Müslüman olmayan cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve itaat şart mıdır? Burada anlaşalım bakalım. Ve biz biz hangi peygamberi gönderdiysek mutlaka Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara ve cinlere gönderildi mi? Ve Biz seni bütün insanlara gönderdik. Buyuruyor mu ayette? Kullayon nesini Rasulullah aleküm cemiyah. Habib şöyle ki insanlar hepinizi Allah beni gönderdi. Bunda Yahudi Hristiyan el Kitap'ta da dahil mi? dahil. O zaman hepsine gönderildiyse öbür ayette ne buyurdu? Niçin gönderdik? İtaat olunsun diye gönderdik. Peki sen sen de doğru söylüyorsun. Yalan söylemiyorsun ama ben kendi dinimde kalacağım dersen Resulullah'a itaat etmiş oluyor musun? Olmuyorsun. Abdullah bin Selam Hazretleri Müslüman olduğu zaman Kainatın Efendisi ona ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Deve eti, deve sütü İsrail oğullarında Yakup Aleyhisselam kendine haram etmişti. Kendine yasak etmişti. Oradan o yasaklık devam etmekteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Deve eti yiyeceksin, deve süt içeceksin. Yahudilikten kalma işleri bırakacaksın. Cumartesiye tazım ediyordu. Sept gününe, şabat diyorlar şimdi. Ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem cumartesiye bırakacaksın. Cuma gününe tazım edeceksin. Burada anlıyor musunuz? Sen öyle, sen de doğrusun demekle olmaz. Doğrusun demek itaatı gerektirir. Çünkü her gönderilen Resul itaat olunsun diye gönderildi bir adam Müslüman olmazsa bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emir ve yasaklarına itaat edebilir mi? Müslüman olmadan? Edemez. Çünkü Yahudilikle, Hristiyanlıkla bu bağdaşır mı? Bir arada bulunabilir mi? Batılla hak bir arada durabilir mi? Karanlıkla ışık bir arada durabilir mi? Körle gören bir olur mu? Gölgeyle sıcak bir olur mu? Ölülerle diriler bir olur mu? Ee, nasıl küfürle iman bir olacak? Nasıl isyanla itaat bir olacak? sadece tevhid yeter, nasıl yeter Ve Muhammed Allah'ın elçisidir ben biliyorum o yalancı değil, yeter mi bu evet. ayet diyor ki itaat olunsun diye gönderildik, itaat etmeden olur mu cennete girmek Masum. onun için 23. farz neymiş Allah'a ve Resulüne itaat, evvela itaat nerelerde olur diyorum size, Ehli sünnet, itikatta itaat o neye inandı nasıl inandı, biz de aynı şeylere inanacağız onun inandığı gibi Kabir azabı haktır buyurdu mu? Kabir azabından beş vakit namazın sonunda sığındı mı? Sığındı. E sen kalkıp kabir azabı yok dersen, Zeki, efendim, zegereya beyaz gibi, şu gibi, bu gibi, olmadı. Peki, şefaat hak mı? Kaç tane hadis-i şerif var? Kıyamet günü şefaatim haktır diyor. Hem de büyük günahkarlara ayıracağım diyor. Şefaati yevmel kıyamet hak. فَمَنْ لَمْ مُؤْمِنْ بِعَلَمْ inanmayana İnanmayana nasip olmaz diyor. Şefaati لِهْلِ Kebahir مِنْ Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına kalacak diyor. E Aziz Bayındır gibi kalkıp da şefaat yok dersen bu Resulullah'ın itikadına uydu mu? Sahabenin inancına uydu mu? Onca evvela itaat nerede olacak? Ehli sünnet ve cemaat. İtikat bazında olacak. Ondan sonra amelde olacak. Beş vakit. Kainatın efendisi kaç vakit kıldı? 5 vakit. Peki şimdi bu Şiiler kaç vakit kuluyor? 3 vakit. Oldu mu? Zaten onlar daha geriden de olmadı. İtikattan da kaybettiler. Değil mi? Ebu Bekir severken radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabemin aleyhine konuşmayın derken bu gibi işler yani. Onun için biz hangi derse gelsek oradan biz yine nereye geliriz? Ehli sünnet itikadının önemine temas ederiz. Çünkü şu anda en çok kormamız gereken imanımız ve itikadımızdır. Ameldeki noksanlarda müsamaha olur. Tevbe kapısı açık olur. Kaza edilir, telafi edilir, şefaat erişir. Ama itikattaki kusurlarda, yanlışlarda müsamaha olmaz. Aman ehli sünnet itikadına azut işlerimizden sarılalım, sımsıkı yapışalım ve onlara hatta ısıralım diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefâ-i el-mehdiyin. Benim yolum neyse, Dört halifemin yolu da aynıdır. Bunları bırakmayın. Teravih Hazreti Ömer çıkarttı. Velev ki o çıkarttı diyelim. Onun sünneti kimin sünnetidir? Resulullah'ın Resulullah sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki o çıkartmadı. O cemaata devam ettirdi. Hazreti Osman Cuma günü ikinci yazan okunuyor. Bunu Hazreti Osman Efendimiz ihtas etti. Ama onun sünneti Resulullah'ın sünnetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Ali Rıza Demircan gibi kalkıp dercek. Hazreti Ömer de dinde bir hüccetmiş gibi. Hazreti Ömer dinde huccettir. Çünkü Resulullah'ın sünneti neyse dört halifenin sünneti aynıdır. Tebessekû biha bunlara sarılın diyor. Ve bu Ali bin Nevaciz elinizle sıkı tutarken biri bir vurur eliniz çözülür. Dişlerinizle ısırın diyor. Yakmu muhtezatil umûr. Benim sahabemin bizim ardımızdan çıkarılan yeni fikirlerden sakının. Bid'atlerden yani burada en büyük bid'at inanç bid'atidir. Yani reformistlik, yenilik bence bana göre bu laflar bela, fiilen de kulla muhtedim Sonradan çıkarılan her şey bidattır ve kulla bilajın zala her <gülüyor> bidat zalalet. İlk itirazlar, ilk bidatlar itikatta nereden çıktı? Kader meselesinden çıktı. Daha Sabükiram zamanında kaderi inkar edenler çıktı. Saben içinde değil, onları gören tabakada. Esbah isimli bir adam var hep kader hakkında acayip acayip konuşur. Hazreti Ömer mektup yazdı Küfeye. dedi ki bu sizin yanınıza gelirse. Hepiniz kaçın Bin tane sahabe oturuyorduk diyor Küfe'nin mescidinde o zaman küfe ilim merkezlerindendi Zaten ondan sonra Hazreti Ali Efendimizin Başkenti de orası oldu 4. halife zamanında Küfe'de diyor Oturuyoruz diyor caminin içinde Abdullah ibn Mesud gibi öyle radıyallahu anhümecma'in muktedir sahabe var Bin tane sahabe O esbah denen adam kader hakkında ileri geri Konuşan adamdı İçeri camiden girerken binimiz kalkar kaçardık diyor siz de diyorsunuz ki, gel bakayım seninle bir tartışalım. lan senin ne ilmin var? Sonra İslamoğlu seni bir kandırır. Ya. Kandırır seni bunlar. Ben öyle demedim de sen başını okumadın da, sonunu anlamadın da. Bunlar laf ebesi bunlar. Allah'ın izniyle biraz benden baş edemiyorlar. Baş demeyince böyle bel altı işler yap yapma çalışırlar ama... ...tuttaramazlar. Bizim millet deli mi ya? Cık, mesele belli. Niye biz televizyonlara çıkana kadar bu işler yok idi? Evvel yok idi iş bu rivayet. Yeni çıktı demiş biliyor musun Ziya Paşa? Yani bu rivayetler evvelce yok idi. Sanki ben evvelce evliye aydım da iki senedir meşkıya aldım. Bozuktuysam mezelinden bozuktum yani. Düzgündüysem o zamandan düzgündürüm. itikat bakımından. Amel bakımından da kebal günahlardan sakınmaya çalışıyoruz. Onun için... Bu meseleler hemen Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve çıktı ve itaat bozuldu. Hadislere yorumlar, efendim bu böyle değil, bu şöyle değil, Resulullah bir şey buyurdu halde sallallahu aleyhi ve buna ilave edilir mi ya? Hücüğün yevmeydin ne allara ila rabya ne allara bir takım yüzler aydın olacak, Rabbinin cemaline bakacak diyor. Bu ayete göre e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinden ebur innekum rabbekum kema teravne Leylete el -bedir. Dolunay gecesi ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz diyor. Bukhari hadisin. Kalktı mutezile mezhebi ne diyor? Mevla cennette görülmeyecek. Yahu tamam da ayet var. Ayeti tefsir eden hadis var. Sen neye göre diyorsun ki görülmeyecek ya? Böyle işler başlattılar. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra başladı bu işler. Şimdi yine iyiyiz ha. Yani 1400 sene sonra hepten raydan çıkmış olmamız lazımdı. Yine bu Allah dostlarının bereketine, bu ehli sünnetin hürmetine, bu alimlerin velinin hürmetine, yine bu kadar insanlar ehli sünnet üzere devam ediyoruz elhamdülillah. Ama ilminizde eksiklik var. Bu eksiklikten dolayı yanlış görüşlere karşı biz sizi uyarıyoruz. Çünkü vaktiniz yok. işiniz, gücünüz, çoluk çocuğunuz var. Allah helal rızıklar versin. Geçim dertleriniz var. Biz de biliyoruz. Tabii bunu ihtisas yapmak için çok ömür tüketmek lazım. Öyle mi? Biz de bu işe... Efendim bir günde iki günde gelmedik değil mi? Şimdi beni devirmeye uğraşıyorlar. Ulan ben zaten devrilmişim. Neyini devireceğim? Yolda zor yürüyorum. Bugün adam bana gelmiş diyor ki sana diyor harp dairesinden özel silah vermişler diyor. Bir de korumalar benim aldığım istihbarata göre diyor. Allah Allah harp dairesi neresi dedim ya. Ben silah kullanabilir miyim? Efendinin babasına sordular silah atabilir misin? Atarım dedi. Kaldırdı attı silahı. Yani şimdi ben silah kullanamıyorum ki. Korumam var mı? Yok. Yanında gezenlerden korunma silahı var mı? Yok. Zaten biri öldürse şehit oluruz diye belki bedavadan kurtuluruz şehit olup diye de geziyoruz. Zaten hususi boşuna boş geziyorum yani. Öldüren varsa ama işte yarım canlı bırakırsa zor çekeriz yani de. <gülüyor> Öldürürse şehit olur gideriz. Ee, ne yapacağız? Ecelden evvel ölmek yok. Biz bugüne kadar efendim ne yapacağız? Değil mi? Bundan başka bir çare yok ki. Adam bana dedi, yahu dedi, sen hoca beni bu kadar düşmanım var, şuyum var, buyum var. O benim reddiye yaptığım adamlar, valilikten izin al, şey ettiler, dört tane korumayla geziyorlar. Ben reddiye yapıyorum ya bu kader der meseleleri. Adam gitti valiliğe dedi ki, bana koruma verin, tehlike değil. Niye cüppeli benim aleyhime konuşuyor? Ulan benden tehlike olmaz ki. Üflesen giderim zaten. Adam aldı dört koruma, şu anda dört korumayla geziyor. Ben böyle bomboş geziyorum. Gecerim de Allah'ın izniyle. Ne yapacağım ki? Allah'ın izniyle korkma. He adam dedi sana silah çekerse ne yaparsın? Ben de kelime-i şehadet çekerim dedim. Ne <gülüyor> şey yapacak halim yok. Ne yapacağım kardeşim ya? Şimdi beni zannediyorlar çok böyle şaşalı, lüks yaşıyor, korumalar, şunlar, bunlar falan falan falan. Yahu ne kadar benim hakkımda kötü düşürüyorlar? Yani temizlene temizlene benim günahlar da bitmedi herhalde ya. Ya da ahirete fazla karlan çıkacağım o da belli değil. Hani günahlar bittiyse kara geçiyor mu ya bu sefer? Bilmiyorum ki kardeşim. Ben size doğruları söyleyeyim. Siz de benden doğruları alın. Aktarın. Tebliğ edin. Belki sizin duyurduklarınız sizden daha iyi kavrayacak. Ve sizden daha iyi hüküm çıkaracak. Ve sizden daha faydalı işler yapacaklar. Sahabeye buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakmayın cemaati sohbeti sizi. Bırakmayın. Biz de bırakmayacağız inşallah. Allah birbirimize bağışlasın. E şimdi bu itaat nasıl olur? Allah'a itaat nasıl olur? Peygamber'e itaat nasıl olur? Sonradan çıkarılanlar bana itaatsızlıktır diyor. Reformdur, yeniliktir diyor. Ve kulli bilacın dalale. Bunların hepsi dalalettir, sapıklıktır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zamanında Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen bir kişi var mıydı? He? Bir sahabeden bir rivayet getirin ya. Nereden uyduruyorsunuz bunu? Bunun en fazla çıkış şeyi, mebdeyi Abduha dayanır. Bu Abduhlar da 100 senelik adamlar. Bunların da mason localarına kayıtları var. Yani ben bizzat bir kitabın kenarında, kitapta kaydını gördüm. Mason belgesi var. Abduh denen adamın. Tefsir yazmış. Ezher'in şeyhi oldu o. Bir ara Ezher'i ele geçirdi o. Masonlar. Şimdi öyle değil. Ezher'in baş müftüsü oldu bunlar, bu masonlar. Onların zamanında bu yayıldı zaten. Allah'tan bu Osmanlı'dan, buradan Türkiye'den Sürgüne gidenler, Zahid Kevseri Hazretleri, Mustafa Sabri Hazretleri gibi Şeyhül İslamlar falan, orada da tam ona denk geldiler. Onlar da o ateşi söndürdüler elhamdülillah. Şimdi onların ateşi söndü gibi ama eli sünnet devam ediyor. Ve lakin o ateşten de ba başka bir taraflar tutuştu mu? Tutuştu. Ya dianetin tefsiri mealiinde beş cilt çıkartmışlardı herhalde. Bekara suresi 62. ayetinde Abduh'un bu görüşünü Diyanet yazıyor. Yazdıktan sonra da altına demiyor ki bu görüş yanlıştır da demiyor. Bunu da kabul edilebilecek bir görüşmüş gibi kitaba koymuş. Onun için her kitap okunmaz. Her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocadan fetva alınmaz. Seçici olmak lazım. Hıyar alırken, kapak alırken seçiyorsun da. Şimdi beni devireceksin. Devireceksin ama bir kabak ağacı varmış. Bir de kabak çekirdeği. Şimdi kabak kaç senede büyür? 23 sene. 10-20 sene, sene geçmiş, 20-30 sene. Kabak ağacı. Büyüdü şimdi. Adamın birisi de bir kabak çekirdeği dikti dibine. O da dolandı ona şimdi. Ona dolanınca çabuk büyüyor. Dolandı dolandı, kısa bir 5-6 ayda çıktı tepeye. Tepede de bir kabak verdi mi? Kocaman kabak. Altına oturan yandı. Şimdi ondan sonra bu ne dedi ona? O kabak ne dedi kavağa? Dedi ki 20-30 senedir dedi çatçut çatçut büyüyorsun canın çıktı dedi be. Şu boya geldi mi? 6 ayda geldim dedi. O da dedi ki senden ben ne uğraşayım? Dur hele dedi ya. Senden Allah uğraşsın dedi. Bir rüzgar geldi kabak küt aşağı. Çatladı yarıldı ortadan. Kalak dedi ki, e ben 30 senede çıktım ama dedi onun için her rüzgarlarında devrilmiyorum dedi ya. Yani. Şimdi biz burada 35-40 senelik mazisi var bu işin. Cübbeli cübbeli derken bu cübbeli de gökten inmedi, bu mantar gibi de bitmedi bu. Bir hoca çıktığı vakit diyor, o hocanın soyunu, sopunu, mahallesi, nereden büyümüş babasına araştırın. Ahir zamanda diyor, bazı hocalar çıkıp konuşma yapacak, Vaaz yapacak ama diyor e, Efendim şeytandır onlar insan suretine girmişlerdir Arasanız gerisini bulamazsınız diyor soyunu Kıyamete yakın olacak bu Şeytan insan kılında vaaz da edecek Kimse anlamayacak şeytandır O zamana doğru gidiyoruz Zaten şeytana külah çıkarttıran Hocalar çıktı Allah şerlerinden muhafaza Amin. Aman Allah'a itaat Resulüne itaat ne buyurdularsa amen na vesadakna semi'na ve ata'na <gülüyor> işitdik itat ettik Ama noksanlarımız olur hufrane <gülüyor> kebena rabbimiz affını dileriz ve ileykel mısir <gülüyor> varış ancak sanadır rezil etme ya Rabbi isvai Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem inna habal <gülüyor> ibad ila Allahu teala Allah'ın en sevdiği kul Kimdir? şabun taibun bir genç tevbekar yani e, günahları tabi genç kendi ol, olur yaşlı kadar fazla olmasa da hadisün yaşı genç ama devamlı istiğfar eder tevbe eder sabihul vechü yüzü güzel nurlu efendim tabii namazla abdestli olanların yüzü ne olur Nurlu olur. Hele gece namazına kalkarsa yüzü de çok güzel olur. Değil mi? Adamlar makyaj, bilmem ne, pudralar, mudralar, allıklar, pulluklar sürüyorlar. Çıkıyorlar televizyona. Biz bir şey sürmeden çıkıyoruz. Onlar kendine bak. Ya diyor, biz diyor niye böyle diyor kara gözlüyoruz diyor. Bu kadar da pudra sürdük diyor. Bu hoca diyor bir şey de sürmedi diyor. Değil mi? Canlı yayında söylediler bunu. Bu hoca da diyor bir şey sürmedi. Bunu niye böyle diyor? İşte pudra ilan olsa, onlar da terledin mi akar. Öyle bir yüzüne güzellik namazdan gelecek, secdeden gelecek. Sima fi vucui min esri's sucud. Yüzlerindeki alamet ve sima secde izinden kalacak. İşte o zaman bakan da nurlanacak. O gençleri Allah çok seviyor. Allah var öyle gençler maşallah. Biz gençlikten geçtik artık Biz, biz de gençlikten çıktık biz. 30'a kadar anca adama gençlerler. Ben zaten 20'sinde de kuvar oldum da Şeker hastası da daha gençlik kalmaz. Biz 20'sinde de gittik ama efendim şimdi palavradan gençlik şeyine girmeyelim. Nasrettin Hoca efendim köprüden atlarken biraz da arası açıkmış zorlanmış bir ayak atmış şöyle falan zorundan yellenmiş. Ne yapsın? Kaçırmış yani. Kaçırınca demiş. Ulan demiş. Şu ihtiyarlığın gözü kör olsun falan demiş. Hani mahcup olmamak için arkaya doğru bir laf atmış. Sonra geri bakmış kimse yok sen, ben senin gençliğini de bilirim demiş <gülüyor> sen gençliğinde de böyleydin demiş ya, zor görünce koy veriyorsun yani hepsi öyle onun için biz şimdi yaşlandık da sanki 20 yaşında şey miydik yani ama sizin içinizde güzel gençler görüyorum Allah nazardan muhafaza etsin Allah onları namazdan abdestten ayırmasın, zikirden kurandan ayırmasın ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın şu sohbet cemaatinden ayırmasın amin, bunlar güzel iş bunlar Allah'ın en sevdiği kul Tevbekâr genç. Yani daha günahı az ama yine de devamlı ne yapıyor? Tevbe ediyor. Tevbesiz durulmaz. Sabunsuz durulmayacağı gibi. İlla kirleniriz. Mutlaka sabun lazımdır. E, tevbe sabun gibidir. E, Tevbetu sabunü levzer. Günah kirlerinin sabunu tevbedir. Devamlı istifade etmek lazım. Her gelen bela günah sebebiyle gelir. Her açılan bela tevbe sebebiyle açılır. Onun için fakirliğiniz varsa... Tevbe. işiniz yoksa tevbe. Eşiniz yoksa tevbe. Eşiniz huysuzsa tevbe. Efendim her şeyde yine mutlaka kendi günahımız var mı? Var der. Payı var mı onun? Var der. Hatta Evliya Allah'tan bahsediyor ki Allah'a itaat ettiğim zaman bakıyorum hanım da bana itaat ediyor. Ben Allah'a isyan edeyim bir günah işledim geliyorum eve baktım karı da kafa tutuyor bana diyor. İşte oradan Allah dostları bu meseleleri çözmüşler. Sen Rabbini dinlersen her şey seni dinler. Mutlaka itaat lazım. Allah'ın en sevdiği kul tevbekâr güzel, güzel yüzlü efendim, nurlu gençliğini Allah'ın taatı yolunda harcayan tüketen gençler. İşte kim bilir nerelerde geçirdiniz gençliğinizi hala genç olanlarınız var aman kıymetini bilsin ama gençliğini geçirenler kaçıranlar da eyvah etmenin de manası yok. Yine istiğfar ve tevbeyle Geriyi telafi ve tedarik etsin. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? La kadem ebne Adem'e Ademoğl'un iki ayağı mahşerde çivilen çakılı gibi yerinde kalacak. Hatta yus el'ane erba'in dört şey ona sorulmadan cevabını vermeden ayağı kıpırdanamayacak. Bu çok acayip bir şeydir. Bir dakika böyle bir, hareketsiz dur. 2 dakika, üç dakika, yarım saat, bir saat samimi söylüyorum. Böyle şimdi kıpır kıpır hareketler yapıyorsun da onu anlamıyorsun. Eğer sana dese hiç kıpırdamadan duracaksın, bak 5-10 dakika sonra ne oluyorsun? Şimdi ben böyle rahat yatıyorum, matıyorum, bir şey anlamıyorum. MR'a girdi birkaç kereler, çok girdim MR'lara. Diyor bana 5 dakika böyle dur, hiç kıpırdama. Ne kadar zor ya! Bir de benim de romantizma olduğu için, kollarım her yeri ağrıyor. Ya diyorum ben bu kadar senedir kıpır kıpır hareket ediyor, bir şey olmuyor. 5 dakika dur dedi, şimdi başta ağrıma. Mahşerde elli bin sene duracak diyor. Kıpırdamadan. Kıpırdamadan ya. Kıpırdayacak vakit bir yer yok zaten. Şey gibi olmuş herkes. Çivi gibi. İzdahan var. Dört şey sorulacak. An umrihi. He? Fime efna. Ömrünü nerede tükettin? Ve an şebabihi fime ebla. Gençliğini nerede çürüttün? Aman. Uyuşturucularla, içkilerle, kumarlarla, zinalarla, livatalarla Şimdi bu erkek erkek işlerini, lezbiyenlikleri, bilmem ne, bunları şey ettiler ya. Meşru gibi millete göstermeye başladılar ya. Ya. Meşru gibi göstermeye başladılar. Normalleşti yani şimdi. Evelce mesela bir lafı var onun değil mi? Kaba bir laf. O kaba lafı söyledim mi şimdi adama? Adam sinirleniyor ama ona gay dedim. Gay mi diyorlar, gay mı diyorlar, bir şey diyorlar. Adam o yani diyor istikbalim parlak diyor böyle olduğuma göre diyor yani çünkü neden? bir yerlere geleceğim diyor yani çünkü bunların çoğu bu efendim e, ajans şeylerde eleman arayanlardan bu tipler gidiyor yani Allah. eski lafı söyleyecek onlar diye diyemiyorum burada retükten başımıza iş gelir diye <gülüyor> yani çok ayıp idi şimdiki lafı bile yumuşattılar ya bu yumuşakların adını bile yumuşattılar ya e şimdi böyle olunca millet ve böyle ne var? İnsan hakkı bilmem ne. Yahu insan hakkı meselesi. Allah ile kul arasında günahı kendine. Biz kafir olur demiyoruz. Haram mı bildikten sonra kafir olmaz. Günahkardır. Biz buna da bir şey demiyoruz. Ama bunu sen kalkıp da topluma böyle ne var bunda der gibi lanse edersen. Bu sefer insanlar bunları normal görmeye başlıyor yahu. Böyle şey olur mu? Erkek kadına benzeyen kıyafetler, kadın erkeğe benzeyen kılıklar kıyafetler olur mu bunlar? Niye lanet etti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Allah müteşebbihinim nerece albinişer? Erkeklerden kadınlara benzeyene Allah lanet etsin. Kadına niye benzeyeceksin ki? Kırıtarak yürümek, böyle ince ince konuşmak, bilmem ne Ne gereği var bunun? Allah müteşebbihinim Erkek kadın bir albinişer? Kadınlardan da erkeğe benzet, kendini benzetmeye çalışanlara Allah lanet etti. Bu iş tehlikeli iş. Onun için gençliğini nerede harcadın? Ne yollarda çürüttün? Böyle batıl işlerde çürütme yazıktır sana. Allah' taat yoluna geçir. Ve şâb-u neşe fi ibadeti rabbi. Seb'atun yuzullümullah fi zilleyum velâ zilleylâ Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayacağı o günde. Yedi kişi Allah'ın gölgesine girecek. Başka yok. Birisi de kimdir yediden? Ve şâbun neşe ibadeti rabbi. Rabbisine ibadet yolunda yetişen genç. Eğer biz ibadetle büyümedik, şimdi de yaşlandık diyorsanız, tövbe kapısı açıktır. Allah bir anda telafi inşallah. Yeter ki sağlam sarılırsınız. Ondan sonra ve ammali, mümkesebe, malını nereye nereden kazandığı sorulacak, ve menfaka, bir de nereye harcadığı. Helaldan kazandın mahrama harcarsan ayağın oynamaz. Dur yerine bakalım. Hesabın bitmedi. Ebenim haramdan kazandın da helale harcadın yine olmadı. Niye? Zekat veriyorsun haramdan. Hacca gidiyorsun haramdan. Olmadı. Ve ilmihi fi muamela. Bir de ne sorulacak? İlmi sorulacak. Ne amel ettin sorulacak. İlminle ne amel ettin sorulacak. Bunlar çok önemli şeylerdir. İnşallah Rabbim cevap vermeye muvaffak eyler. Evet, alimler demişler ki El abid yecidun el Köleler efendilerine uzun zaman hizmet ederler. Ederler, ederler, ederler. Sonda ne olurlar? Azad olurlar. Yani yaşlanınca ne yapar? Efendi, ya artık iş yapacak halde kalmadı. Çok da bize hizmet ettin. Azad ederler. Tabii keşke gençken azat etseler daha sevap alırlar. Ama baktı ki işine yaramayacak hale geldiği zaman da çok insafsız, vicdansız adam olması lazım. Ekseri Müslüman toplum ne yapar? Hadi azat ettim derler evvelce. Fe aleyken tutuya Allahü Teala tuule umrike, a'tekeke Allahü Teala vakti mevtike Sen de ömrün boyu Allah'a itaat et, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ittiba et, itaat et ki tam ölüm anı geldi mi Allah da seni azat etsin. Allah da desin ki bu saate kadar namazını kıldı, emrimi tutmaya çalıştı, yasağımdan kaçmaya çalıştı şimdi ölüm döşeğine düştü hadi ben seni azat edeyim, çünkü onun için dua yaparken ne diyor, ey kurban olduğum Allah'ım diyor, efendiler kölelerini uzun zaman hizmetten sonra yaşlandığı zaman efendim azat ederler, biz de ya rabbel alemin şimdi bu kadar sene namaz kıldık, ibadet etmeye çalıştık yaşlandık, hele ki sakalım beyazlarsa benim de beyazlıyor, biraz yine kayboluyor, gidiyor. Ondan tam bir beyaz tutturamadık. Menşabe şey bir fil İslam gufirole, sakalı İslam yolunda beyazlanan af oldu diyor, gitti tamamdır. Allah ne buyuruyor? İslam'da yaşlananın, sakı, sakalı ağırtanın azap etmekten haya ederim buyuruyor. Utanırım diyor Allah ya. Sakalı beyazlamış ama namazlı abdestledir. Tabii ki günahı var herkesin. Onun için Allah da bizi Rabbim Ölüm anımızda azad eylesin. Evet, ölüme de kalmadan daha da önce azad eylesin. Amin. Kanlarımızı, canlarımızı cehenneme haram eylesin. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azad eylesin. Amin, amin diyen dillerini nar-ı cihiminden azad eylesin. Amin amin. Şu bir amine yetmez mi be? Şu cemaatlerde neler alıyoruz, neler topluyoruz? Çok büyük iş var bu sohbetlerde. Malik'in Diner Hazretleri radıyallahu anh'e buyurdu. İlahi şeyyehtü tüfi taatike... Ya Rabbi senin taatın yolunda, uğrunda yaşlandım, piri fani oldum, ihtiyar oldum bugün. Sen benim bu yaşlı halimi ateşe haram eyle ya Rabbel alemin. Allah İslam'da yaşlanmayı bize nasip eylesin. Gençlerimize de nasip eylesin. Biz artık hemen hemen yaşlılığı göreceğiz herhalde. Beyazlaştık. Yani biz göreceğiz gibi geliyor bana birkaç zamanda ama size de Rabbim, gençlerimize de taatıyla yaşlanmayı nasib müyesser eyleye. Aniden korkup uykudan uyanıldığında okunacak dua. Mesela bu hadis-i yazdık bunu. Rüyada sevdiği veya sevmediği bir şey gördüğünde ne yapacaksın? Ne yapacaksın mesela? Bu da uzun bir mesele vardır. Rüya meselelerinde. Hep bunların faziletleri yazılmış. Rüya anlatılıyor sana. Rüya anlatıldığında ne duası okuyacaksın? Adam diyor ki sana bir rüya gördüm anlatayım. Ne duası okuyacaksın? Hadis-i şerifte ne var? Sünnette ne var? Hep bunlar burada yazılmışlar. Aniden korkarak uyanındı. Sahabeden birisi Resulullah'a geldi. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle okursan korkutulmazsın Allah'ın izniyle. Çocukların üzerine de yazılıyor bu. Takılıyor, uykuda sıçrıyorlar, korkuyorlar. Efendi Hazretleri bunu yazar. Bu hadisi yazar. İbni Ömer Hazretleri de öyle yapardı. Aklı erenlere öğretirdi, ezberletirdi. Aklı ermeyen küçük çocuğunda da üstüne yazardı. Efendim, rüyada sevdiği, sevmediği gö şeyleri görenler. Bu hususta da burada hadis-i şerifler var. Sevmediği rüya gören ne yapacak? Üç defa tükürecek. Nereye? Sola doğru. Ama böyle çok şey değil. Her tarafı yatağı yorganı <gülüyor> ıslatma, <gülüyor> yapma. <gülüyor> böyle. Şeysiz. Efendim, ıslaklık bulunmayan bir üfürmekle tükürsün. Ondan sonra ne diyecek? Allah'ın yaudhü fike min amelil şeytan seyyatil ahlâam Şeytanın amellerinden, karışık kötü rüyalardan sana sığdırın. Bunlar çok önemli. Adama rüya anlatıldı. Rüya anlatılan adam ne diyecek şimdi? Bunların hepsini ezberleyin. Ne gibi? Hapşırdı, ne diyecek? Elhamdülillah. Ne diyecek duyan? Ya Ne diyecek hapşıran tekrar? Yehdine atikubullah. Bunun gibi. Adam geliyor rüya anlatıyor. Sabah rüyasına gitsin. Ya bu koca karı lafı şimdi. Sabah rüyası niyetine efendim. Ya koca karı laflarını bırak. Hadis varken koca karı lafına lüzum yok. Ne diyeceksin? Hayran ra'ete ve hayran yekun. Hayır görmüşsün inşallah neticesi de hayır olsun. Hayran lene ve şerrin iadaina. Evet bize hayır olsun düşmanlarımıza şer olsun. Hayran telka ve şerran tefakka. Hayra kavuşasın şerden korunasın. Evet elhamdülillah Rabbil Bu da güzel dualar var. Hayatınızda devamlı başınıza gelen üç tane sünnet şurda var. Anladınız mı? Bir uykudan korkuyla uyanmakta okunacak dua. Bir rüya anlatıldığında okunacak dua. Bir kendin efendim sevmediğin rüya gördüğünde okunacak dua. Bunlar üç sünnetle amel edersiniz. İnşallah Rahman.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 ve entel ve Allahümme innena neseluke min el kulli 'acili <Sessizlik> ma alimna <Sessizlik> ve lam na'lam. Na'udubike <Sessizlik> min eşşerri kulli <Sessizlik> 'acili ve 'acili ma alimna ve lam na'lam. Allahümme ma kavvaytelenem kadafa'ka ala kımete ve rusada. Allahümme rabbena atina minluke rahmeten ve heyye lena min emrina Allahümme rabbena atim nurana İnne ka ala kulli şin qadir, Allahu atina dunya ve qina kulliha, min dunya ve adab ila hikra. Allahu. Celle ve el Nabi Alil el Azim el Jahi. Ve alâ âli ve sahbih. Ya Rabbi Habibine ishal ile ya Rabbi. Komşu ya Rabbi. Öldüğümüzde mezarımız her neredeyse onun kabri şerifine ilhak ile ya Rüyada da görmek nasip eyle ya Rabbi. Ölmeden dünyada da görmek nasip eyle ya Rabbi. Mahşere kalktığımızda sancı altına toplanmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Assalatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselam. Aleyke ya Habibullah. Salatü alaikum. Ala ki ya şehidler ölülen ve laâkirin. Subhânâ Rabbi kâ Rabbi al-âzze taamma yacûfûn. Sâlamnu ala al-Murcelîn ve al-Hamdûllâhi Rabbi al